私たちはあなたの愛のために、私たちはあなたののために、私たちはたの愛のために、私たちはあなたの愛のたはあなたの愛はあなたのために、私たちあなたののために、私たちあなたの愛のために、私たちああああああああああああ Havnımızın işlediği günahlardan bizleri sorumlu olmasın. Allah cennete girmeyi ve Rabbimizin cema'ni doyadığı doya görmeyi hepimize gitsin etsin. Evet, kardeşlerim bugünkü konumuz cehalet üzerinde biraz durmayı düşünüyorum. Allah bana anlatmayı hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. İstanbul'ini hiçbir zaman cehaleti övmez, hiçbir zaman cahil hareketleri de hoş görmez. Geçen haftalarda Allah Harun'un anlattığı Sahabe derslerini hatırlayacak olursanız, Sahabenin yapmış olduğu bir harekete Allah Resulü İstirâte vesîlan çok sert çıkarak desende hala cahili adetleri görüyorum. Yani ne Kur'an, ne de sünnet, cehaleti hiçbir zaman film ne yapmıyor? Vermiyor. Cahilce hareketleri, boş sözleri de İslam ne yapmıyor? Hoş görmüyor. Hoş görmediği gibi inandım diyen insanın da cahillikten ne yapması? Uzak durması gerekiyor. Çünkü cahillerin konuştuğu bir ortamda birliği, beraberliği, kardeşliği, dini, İslam'ı görmeniz mümkün değildir. Ancak cahilerin sustuğu, ilmin konuştuğu, âlimlerin konuştuğu bir ortamda ne vardır? Birlik, beraberlik vardır, kardeşlik vardır ve din vardır. Aliye selamünaleyküm. Önce cehaletin giderilmesi gerekir. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, biz hiç kav bir kavm'e uyarıcı. Resul göndermedikçe azap edici nedir? Değiliriz diyor. Yani bir kavmin helak olması da cehaletinin gitmesinden sonra helak olmasıdır. Ve sevgandan gelen bir rivayette Allah diyor bir topluluğa azap edeceğinde o topluluktan ameli alıp herkesin böyle konuştuğunu, cedel ettiğini görürsünüz. Eğer bir toplumda amel yok hep cedel var İnsanlar birbirini böyle yiyorsa o topluluk Allah'ın kazasına uğrayacak olan bir topluluktur. Evet. Cahilin konuşması sorun ve çıkmazların yayılması anlamında olduğu gibi cahilin sukut etmesi de sorunların çözülmesidir. Bu manadadır. Ve kardeşlerin insanlık şu dört kesimden gördüğü zararı hiçbir şeyden görmemiştir. Birincisi Bildikleri halde, bildikleriyle amel etmeyenler. Şimdi herkes kendini gözden geçirsin. Kendi nefsinde dahil. Bildiğiyle amel etmeyen insanların hem dinlerine hem de kendilerine verdiği zararı hiç kimse ne yapmaz? Dermez. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir insan elbisesinden tutuyor, şöyle çekiyor, mübarek boynuna ne yapıyor? İyizi yapıyor. En güzel tavrını takınarak ona dönüyor. Bir şey mi istedim diye ne yapıyor? Muamelede bulunuyor. Bizim için örnek kim? Allah'ın Resulüdür. Bu、evet. Ve Ali Senetü Vesselam Mediniye geldiğinde oradaki ensarla muhacirlik kardeş yapmak için aralarında kan bağı olmadığı halde siz ikimiz birbirine kardeşsiniz, siz ikimiz birbirimize kardeşsiniz diyerek ne yaptı? Onları kardeşler kıldı. Neden? Çünkü muhacir olan fakirdi, eşyası hiçbir şey neydi yoktu. Ensar'ın malı vardı, evi vardı, onu ne yaptı? Barındırdı. Ama bunu yapmasaydı herkes herkesi ne yapmaz? Barındırmaz, evine de sokmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada kardeşliği tahsis ederek aralarındaki birlik ve beraberliği ne yaptı? Sağlama yoluna gitti.、Evet. Bildiği halde bilmedik, bildikleriyle amel etmeyenler insanlığa ve kendine ve dine en büyük zararı vermişlerdir. İkincisi en büyük zararı veren ikinci kesim ise bilmedikleriyle amel edenler. Bidatlarla dinde olmayan bir şey din'e sokarak amel edenler bunlar da hem topluma hem de dine hem de insanlara ne yapmıştır çok büyük zarar vermiştir. Dağ başlarına gidersiniz, bakarsınız ki orada bir alıç ağacı veya başka bir ağaç. Dağın başındadır, ama her tarafında ne vardır? Çapuklar bağlıdır, ipler bağlıdır, bir şeyler bağlıdır. Ne olduğunu sorarsınız, ne derler? Dilek ağacı, Dilek ağacı derler. Yani insanlara emredilmedikleri bir şeyle ne yapmışlardır, ameliyat işlerdir. Üçüncüsü, bilmedikleri halde öğrenmeyi. Bu da hem insanlığa hem dine hem de kendilerine verdiği insanların en büyük zararı. Dördüncüsü ise insanları öğrenmekten alakoyanlar. Evet. Tekrarlıyorum. İnsanlık şu dört kesimden gördüğü zararı kimseden görmemiştir. Birincisi bildikleriyle amel edemeyenler. İkincisi bilmedikleriyle amel edenler. Üçüncüsü Bilmedikleri halde öğrenmeyene, dördüncüsü ise bilmeyenlere öğrenmeye mani olanlar. Evet kardeşlerim. Cihaletin anlamına baktığımızda nedir cihalet? İlimin zıttıdır, ilmin zıttı. Yani bilgisizlik, bilgisizlik, bilgisizlik. Yani bilgisizlik, bilmezlik, ilimden malumaktan uzaktır. Yani ilmin zıttıdır. Biz şimdi şu kelimeler niye öğreniyoruz? Cihayetimizdeyiz, cahil olmamak. Dilmediklerimizi öğreniyoruz. Bu sefer ne oluyor? Cahil olduğumuz noktalar birbir bir gidiyor. Mesela nifak kelimesini anlatırken ne dedim? Bir Müslüman bu asla ne yapmaz, yakışmaz dedim. Burada bir dikkatimizi çekti. Doğru mu? Bir Müslümanın sözüyle ameli birbirde ne yapmayacak, ters düşmeyecek. Akbın'da nifak, münafıklıktan da ne dedim? Bir şube dedim. Yani bu öğrendiğimiz kelime, bizim o yapacağımız fiile karşı bizi ne yapıyor? Bir frenleme yoluna gidiyor. Yani cahilliğin gitmesi. Selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. <gülüyor> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Cahilliğin gitmesi ilimden. malumattan uzak kalma insanı ne yapar? Cesaretli yapar. Bakın Salih Aleyhisselam ile alakalı Kısay okuduğunuzda Salih Aleyhisselam'dan bir、e, mucize istiyorlar. Neydi mucize? Allah kendisine onu, o kavme ne diyor? Size bir deve Allah verecek.、E, Salih'in kavminin de suyu neydi? Çok azdı. il çeşmeleri vardı. Bütün kavim oradan içiyordu. Bir gün deve içildik, bir gün kavme. Ne yaptılar? Kestim. Kestim. Cahiller gittiler, deveye iliştiler. Halbuki anlaşma neydi? Sakın deveye <gülüyor> ilişmeyin, dokanmayın. Bilgi var ama bilginin zıttına ne yaptılar? Amel ettiler ve helak oldular. Bilgiyi yalanladığı için o topluluk ne yaptı? Helak oldu. Onun için cehalet her zaman kardeşlerim yerilmiştir. Kavram olarak cehalet üç anlama geliyor. İnsan zihninin ilimden hali olması, bir şeyin olduğunun aksini kabul etmesi, bir şeye yapması gerekenin zıttını yapması. Yani bugün dünya、e, ahiretin tarlasıdır. Burada ne yaparsanız ahirette muhakkak bunun karşılığını Alacaksınız. Bütün peygamberler bunu söylüyor mu? Peki insan orada ne yapıyor? Ölmeyecekmiş gibi dünyaya ne yapıyor? Çalışıyor. Halbuki dünya devamını devreliyor. Yani bir gün buranın maliki olan insanlar gitti. Bugün kim var? Bizler varız. Biz de gideceğiz. Buralar ne yapacak? Bir başkalarının olacak. Yani hiç kimseye dünya ne yapmıyor? Kalmıyor ama. Kalar nedir? Yaptığı salih amel veyahut Allah'ın Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı amel. Onun da hesabını insan ne yapacak?、Evet. Verecek. İşte ahiret alancı <gülüyor> ilimle ahiretli yalanlamaysa hep cehaletle gündeme gelen meselelerden bir kardeşlerim. Cehalette iki başlık altında geliyor. Birisi inanç ve düşüncelerde meydana gelen cehalet. İkincisi ise amel ve gidişattaki cehalet. Şimdi inanç ve düşünceyi ele alırsak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetler, Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar benim ümmetimde 73-40'ya ayıracaktır. Bu nedir? İnançta ayrılmadır. Düşüncede nedir? Ayrılmadır. Sadece kurtulan kimdir? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan.、Diyor. Şimdi bakıyorsun Kadir'i inkar eden ama Muhammed ümmetliyim diyen insanlar var mı? Var. var. Birileri çıkıyor, Kur'an bize yeter deyip sünneti inkar ediyor mu?、Evet. Var. Birisi sünneti ele alıyor ama diyor Kur'an'ı uyarsa alırım diyor. Bu çıkıyor. Birisi çıkıyor, ben şunu şunu alırım ama mucizeye inanmam diyor. Peygamberin şeylerine inanmam diyor. Veyahut bir başkası çıkıyor, bir başka şeyi ele alıyor. Veyahut biri çıkıyor, amel-i imandan cüz değil diyor. Birisi artmaz, eksilmez diyor. Birisi çıkıyor, mesela Ası Süladetten sonraki genere bakıyorsun. Kutbe'de neredeyse bir asra yakın Hasan'a, Süheyne, Peygamberimizin torunlarına hem de Cuma kutbelerinde nane toplandı, Rafaiz dediğimiz bir topluluk ne yaptı? Bunlara zıt olarak gündeme geliyor. Yani birçok fırkalar ne yaptı? Düşüncede ayrılıbiliyor. Halbuki bizim din adına öğrenmemiz gereken nedir? Korunan bir vahiy vardır. O korunan vahiyden dinimizi ne yapmak? Öğrenmek zorundayız. Ve kardeşlerim öğrendiğimiz ilim zan ifade etmeyecek. Yani rahmani olan ilimde zan diye bir şey nedir? Yoktur. Kesin bilgi vardır. Delil vardır. İhtiraf ettiğinde ne yaparsın? Zano olmayan bir şeye gidersiniz, o da ne yapar? Meselene hal çaresi olur. Ama ne kadar fırkay derliye giderseniz gidin, meselemenizi ne yapamazsınız? Çözemezsiniz. Niye? Hep bir farazi ya akıldır, ya bir şeye kıyas etmiştir, ya ondan çıkarmıştır, ya ayete kafasına göre devlet etmiştir. Bir çok fırkanın ne yapmasına, çıkmasına sebep olmuştur. Onun için. zan ifade etmeyen Edirne-i Şeriye'ye yani Kur'an ve sünnete insan gittiğinde hiçbir şekilde ne yapmaz satmaz, şaşırmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla ne yapmazsınız? Sapıtmazsınız diyor. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bu diyor kevser havuzuna kadar bunların ikisi birbirinden ne yapmayacak? Ayrılmayacaklar. Amelde ise kardeşlerim, bugün Muhammed ümmetinin bir namazını ele alalım. Hepsinin namazı evveleşelim. Kimi elini kaldırır, kimi kaldırmaz, kimi göbeğin üstünden bağlar, kimi altından, kimi göğsünün üzerinden, kimi elini hiç bağlamaz, kimi elini kaldırır, kimi kaldırmaz. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabında Ahiret ummanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kimi gösterdim diyor? Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerde, her ibadette bizim için nedir? Örnektir. Numune, örnek olan birisinde ikinci bir şekil var mı? Yok. Ama insanlar hep anlayışlarını dinlerine empoze ederek, bugün insanoğlu hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu biliyorlar. adeta anlayamaz hale ne yapmış, gelmiş ve öyle hale gelmiş ki insanlar bu fikir, düşünce ve amel ayrılıkları hatta birbirlerine kız alıp vermede bile mani olma sebepleri sayılmış. Daha düne kadar bir Şafi mezhebi ile Hanefi mezhebinin arasında yani Şafi bir kızı Hanefi mezhebi ne yapmıyordu? Almıyordu. Sebebi ise Şafi mezhebinde birine Müslüman mısın diye sorsan ne derler? Elhamdülillah. İnşallah sorun. İnşallah. Hanefi mezhebinde birine Müslüman mısın dediğinde ne der? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şafi mezhebi inşallah dediği için imanda istisna yapmıştır diyerek ondan kızarmazlar. Sonra bir müftü çıktı dedi ki alınır alınır ama kitap ehli kadınlarının muamelesi görülür diyerek、yani、Müslüman olan birine çok değişik fetva verirler. Yani inançta, ameldeki farklılıklar insanlara hep uçurumun dibine kadar ne yapmış? Getirmiştir. Bu da hep cehaletten kaynaklanan sıkıntılardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Dini anlayan hayatına geçiren insanlardan ilmesin. Evet. Daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle, biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık, ilham ettik, öğrettik diyor Şemsüllesinin 8-9 vurunca ayetlerinde. Yani insan oğlu her şeye meyilli fıtrati terbiyeye meyilli itaata ve isyana nedir? Meyilli olarak yaratılmıştır. Yani birisi benim kafam kalın, ben cahilim, ben bunu anlayamıyorum demesi, sadece kendini kandırır. Çünkü Allah insanın öyle yaratmıştır ki ilmi elde etmeye el verici bir tabla gibi, yani verimli bir tabla, tarla gibi yaratmıştır. Şimdi kafam kalın, ben anlamıyorum diye diye insana bakın. Ta çocukluğundan itibaren birçok olay ne yapar? Atınlar. Ve bak bir mesleğe sok, kafası kalın, hiçbir şeyden anlamayan bir adamı, o mesleğin zirvesine ulaştığını görür. Veyahut düşünün bir araba sürmek çok basit bir olay değil. Gerçekten bir yetenek ister. Arabayı sürdüğünü görürsünüz. Veyahut ben bir şey dinliyorum, anlamıyorum, kafama yazamıyorum diyen bir adamın bir sefer şarkıyı veyahut türküyü dinlediğini görün. Hem de o söyleniş makamında ıslığıyla, sözleriyle, hareketleriyle onu terennüm ettiğini ne yaparsınız? Görürsünüz. Yani insan eğitime nedir? Elverişlidir, cahilliğe değil. İkincisi, insan öyle bir yaratılmış ki iyi de kötüyü de doğruyu da yanlışı da ayırt edecek kabiliyetlidir. Yani büyük yetişkin birisine değil, ifacık bir çocuğa, yeni doğmuş bir çocuğa cimcik atın, ne yapar? Güler mi ağlar mı? Ne ne? Cane yazmış. Ona böyle el kol hareketi yapın, günlüçlükler atın, ona ne yapar? böyle güldüğünü, tebessüm ettiğini görürsünüz. Yani daha aklı ermeyen bir çocuğun dahi iyiyi, kötüyü ne yapmasını ayırt ettiğini görürsünüz. Allah onu o şekilde yaratmıştır. Ve yine insan öyle yaratılmıştır ki sahip olduğu ve bilgi ve becerileri hep artırmaya kabiliyetlidir. Olduğu yerde kalan değil. Yani insan neyi öğrenmişse daha zirvesinde daha zirvesinde ne yapmıştır? Gitmiştir. Şimdi yukarıya iner ele aldığımızda demek ki insanın insanlığa verdiği zarar neymiş bildiğiyle amel etmiyorsa hem kendine hem de yaşadığı topluma ne yapıyormuş zarar veriyormuş. Veya bilmediğiyle amel ediyorsa yani ilimsiz bir şey yapıyorsa bu seferde ne yapıyor ilmi kör etiyor. Yine bilmedikleri halde öğrenmiyorsa o insana ne yapıyor kaba saba yapıyor. veyahut da öğrenmek istediğini engelliyorsa bu toplumun gerilemesine ne yapıyor? Sebep olur. Evet. Cehaleti yenemeyen bir insan kamil anlamda insan olma meziyetini de ne yapar? Yitirir kardeşlerim. İlimsiz yapılan her amelin zararı faydasından çoktur. Neden? Geçen haftalar hatırlarsanız haricilerle melakalı bir sohbet yapmıştım. Haricilerde olduğu gibi onlar neydi? İlimsiz sahneye çıktılar ve dini mülafaa adında Müslümanlara kılıç çektiler ve Müslümanların ne yaptı? Kanlarını döktü bu insanları. Her fesat, fitne ve musibetin nedeni cehalettir. Her hayrın, saadetin nedeni de nedir? İlimdir. Cehalet neticesinde maruf ve münker, münker ve maruf, Sünnet ve bidat bunların hepsi ne yapar? Yer değiştirir. Maruf ve münker anladınız mı? Yani iyilikle kötülük ne yapar? Yer değiştirir. Yer değiştirir. Dinde peygamberimizin sünnet olanla bidat ne yapar? Yer değiştirir. Yer değiştirir. Hep bu cehaletin getirdiği nedir? Sebeplerdendir. Ve bu da ne olur? Bahtulan hak haklan bahtın ne yapar? Hı -hı. Yer değiştirir. Bu sefer dinde ne yapar? Bozulur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Alıp ne diyor?、Yani、ben onu kışlamıştı.、Yani. Öyle bir zaman gelecek ki diyor İslam bir kov, bir ateş olacaktır. Neden kardeşlerim İslam bir kov, bir ateş olsun? İslam aydınlık değil mi? İslam bir nur değil mi? İslam karanlıktan aydınlığa çıkarabilen din değil mi? Ama insanlar İslam'ı bırakıp da Anladıkları şeye dinleyerek gösterse, bu sefer yazılan gelen vahyi anlatıldığında, yaşanmaya çalışındığında, toplum anladığına bu ne yapacak? Çakışmaya başlayacak ve ondan sonra sünnetler reddedilecek, bidatlar sünnet yerine geçecek. Bu sefer sami Müslümanlar dışlanacak, bidat devletini yapacak, ululanacak. İşte diyor o zaman kim onların saldırılarına sabredirse? Saabesini göstererek sizdeleyinlik tanemizi necli kadar nedir? Eksü vardır diyor. Evet. Demek ki ilim olmayınca doğruyu yanlıştan ayıracak bir şeyde ne yapıyor insandan alınır. Evet. Kardeşlerim, insan ilim sahibi olma özelliğiyle diğer yaratıklardan da ne yapmıştır? Ayrılmıştır. İslam'da ilim din, din de ilimdir. Biri diğerinden ne yapmaz? Ayrılmaz. Ve Ömer'e bir soru soruyorlar. Bilmiyorumdur. İlim üçtür. Kitap,、Çok、sünnet、de. ve din görüntü demiştir. Evet. İnsanlar her iki dünyada yararlı bir ilimle ancak değer kazanır. Çünkü ilim bir nurdur. karanlıkta kalmak isteyenler asla ilmi ne yapmaz? Sevmezler. İlim tahkiktir. Taklitle yetinenler onu asla ne yapmaz? Bilmez. Yani ben ne yapacağım ilmi? Ben falan filanın peşinden gideyim onu öğreneyim. Benim için ne yapar? Yeter derler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki haris doymazdır. Biri dünyaya biri de nedir? İlme. İkisi de ne yapar? Hırslandıkça hırslanır ve birisi diyor dünyada diyor çalışır, kazanır, eziyet çeker. Sadece kendisine takdir edilen neyse o elde eder, öbür neyse diyor Allah dünyayı ayağının altına ne yapar? Sever, getirir. Allah birinin zenginliğini iki kaşının arasına, birinin zenginliğinde ne yapar? Gönlüne verir diyor. İki farisi ne yapmaz? Doymazmış. Demek ki üçüncü sınıf neymiş? Yok. Neredes kendine baksın, hangisine daha fazla. Demek ki ilim her zaman ne yapacak? Daha ağır basacak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimdir? İlim öğrenmek için bir yol açıksa Allah o yolu ona ne yapar? Kolaylaştırır ve ummadığı yerden dolu ne yapar? Razılandırır. Evet kardeşlerim. İki kesin insan mutlak mutludur. Dünyada da ahirette de nedir? Mutlulardandır. Bunlardan birisi ilmi elde etmiş kişi ikincisi ise karanlıkta olduğunun farkına varıp ilim aramaya koyulan kişidir. Allah Azze ve Celle ilim elde eden insana, alime her zaman ne yapmıştır? Hayırları açmıştır. ve hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden bir tanesi hayırlı bir alimse eğer gökteki melekler dağdaki hayvanlar ta denizdeki balıklara kadar ona ne yapar? Dua ederler. Ama hayırsızsa o da tam zaten. Demek ki iki kesim insan her zaman neymiş? Hayırdaymış. Birisi ilim elde etmiş kişi çünkü ne olduğunu meselelerini nereye gelip nereye gittiğini ne yapar bilir. Öbürü ise cehaletin ne kadar kötü olduğunu anlayıp ondan kurtulmaya çalışan、talebi. sahabenin dediği gibi Allah bunlardan razı olsun. Ne diyor Gülmü Mesud? Hoca ol hoca diyor. Olamadığını talebe ol. Olamadığını ilim meclislerinde bulun. Olamadığını bunları sev ama sonuncu olun. Hani halk arasında beşinci bölükten olma derler ya, bu sözden gelen bir şeydir, bu İbn-i Mesut'un sözüdür. Evet. Kardeşlerim, ilim çok güçlüdür. İntikal ettiği yerde, inkılap olur, devrimler olur. Ve akideye aksiyon ve hareketlilik getirir. İmanı yakin derecesine yükseltir. Ona iffet, emanet, başkasının nefsine tercih etme Tevazu, adalet ve merhamete dönüştürür. Kardeşine nasıl davranacağını, ona nasıl hareket etme gereğini öğretir. Mağrurlandırmaz, kibirlendirmez, kötü baskılarla cehaletini ortaya koydurmaz. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkiye geldiğinde, orası karanlık bir yer miydi? Herkes kavmiyle ölmüştür, kendisiyle ölmüştür. Kendi hareketlerini en güzel görür müydü? Hiç kimse kendine çekinmeler vermezdi. Hatta erkek çocuğu olmayan o kadar aşağılık bir duruma düşmüşlerdi ki, erkek çocuğu olan bir adama karısını süster püster yatağına gönderir, onunla yatırır, hamile kalıp erkek çocuk olduğunda onunla ne yapardı, ölmürdü. Böyle iğrenç bir hareketler vardı. Bakın buraya bir nuru doğdu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o topraklara ilmi getirdi, Kur'an ve sünneti getirdi. O topluluktan ne oldu? Karanlık aydınlığa gitti. Ve Arap diyarında daha bir devletleri yokken, bir hükümdarlıklar yokken ordaki ne oldu? Bir hükümrandık oldu ve dünyaya hükmeder, aile diyelim. Ve Araplar arasında hiç birlik beraberlik yokken hep hamda avası varken, hem de en hasım insanların arasında ne yaptı kardeşlik doğdu. Bunların hepsi ilimden olan meselelerdi. İlim arttıkça insanda hayata, imanda, merhamette, kardeşine karşı hareketlerde düzgünlükte ne yapar gelir. Çünkü ilmin meyvesi olduğu gibi yendiği gibi. Kötü insanların da neyi vardır? Meyvası vardır. Cehaletin meyvası da kötülüktür. İlmin meyvası iyiliktir. Cehaletinki de nedir? Kötülüktür. Ve Allah sevgisi ve korkusu onu hayra yöneltir. İhsana götürür. Afka, sıdka, iyiliğe, kardeşliğe götürürken cahillik de her zaman kargaşaya, huzursuzluğa Her türlü iyileştiği insan ne yapar götürür. Bakın sahabe devrinde ilim geldikten sonra onlar kendileri ihtiyaç içindeyken kardeşlerini kendi nefsine ne yapıyordu tercih ediyor. Şimdi bakın bizde ilim var mı? Var. Kaç kişi kardeşini kendi nefsine tercih ediyor? Ama kardeşini aşağılama yarışına herkes girebiliyor hem de koca koca insanlar. çikları bırakma, acı acıyorsun. Kendi nefsine tercih etmeyi bırak, kendi nefsinin yanında aşağılama yarışına Müslümanlar ne yapıyor? Gidebiliyor ve bunu zevk sayıyor. Ama bundan kurtulmak gerekir. Bu imanın meyvası değil, tamamen cehaletin meyvasıdır kardeşler. İnsan için ilim hayat mesabesindedir. İlimsiz insanın hayatı ise yok demektir. İlim hayat Cehalet ise nedir? Ölüdür, ölümdür. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Musibetin, sorun ve felaketlerin adresi tamamen cehalettir. Tamam. Cehalet tüm musibet, bela ve felaketlerin kaynağı, ruhun karanlığı ve akaretidir. Geçen hafta değil, öbür hafta. Geçen hafta mı işte bu? Allah'ın sevmediği huylar, hasretleri anlattır. Hatırlıyor musun? Geçen aktarımı anlattır. Allah'ın sevmediği birinci hasret olarak neyi zikretmiyor? Şımarıklık. Şımarıklık. Şımarıklık bir müslüman huyu olur mu? Kafirlik. Yahut kafirlerdeki hal ve hareketler olmaması gerekir. Bunların hepsi cehaletten kaynaklanan huylardandır. Cehalet insanın Rabbini yaşadığı dünyayı tanımamasının ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı ruh ve beyninde oluşturduğu bir boşluktur. Cahil sustuğu takdirde ihtilaflarda biter. Ömer bin Abdülaziz böyle söylemiş. Allah kendisi de razı olsun. Cahilin ifsadı ıslahından çoktur. Sözü de onun sözüdür. Evet. Tüm güzel vasıtlar Cehaletin de kötü basıtlar içeriğinin bir belirtisi de şudur ki bir alime ey cahit denildiği zaman alim kızar, cahine de alim olmadığı halde ey alim denirince cahin ne yapar? Sevinir.、Şey, yani alime cahit dersen kızar, ama cahine alim dersen o kızmaz çünkü sevinir. Ve Allah Azze ve Celle Bakara 67'de cahillerden olmaktan Allah'a sığınır ayetini söylemiştir. Ve yine Bakara 200'de şeytandan bir kışkırtma seni dörterse ne yap? Allah'a sığınır demiştir. Bu da gösteriyor ki ayette cahillikle şeytanı da ne yapıyor? Bir tutuyor. Şeytandan kaçarcasına Cahinlerden de dinimiz ne yapıyor? Kaçmayı, onlara karşı hiçbir hareket yapmamayı, onların şer ve zararında Allah'a sığınmayı gündeme getiriyor. İmamı Şafii Allah kendisinden razı olsun. Ol. Ne kadar diyor alimlerle münazara ettiysem hepsi yenildi diyor. Ama ne kadar cahinlerle tartıştıysam hepsinde yenildi diyor. Hangisinde yenilmesi lazım? Alimlerde yenilmesi lazım. Ama cahil dur durak yol yordam metot bilmediği için ne yapıyor? Onların hepsine ne yaptın? Yenildim diyor. Evet. Ve dinimiz hem şeytandan hem de cahinlerden Allah'a sığınmayı emrediyor. Cahinin topluma yönelik zararının farkında olan imam-i şafi, yaşi ilerlemiş birini görüyor ve kendisine hadisten, fıkh'tan, ilimden sorular soruyor. Bakın çok önemli bir mesele. Yaşlı adam bilmiyorum budur. Bu cevabı alınca Allah senin canını alsın. Hem kendini hem de İslam'ı mahvedin demiştir. Yani yaşlanmışsın, daha hala dininin temel bilgilerinden nedir haberin yok. Yani geçmiş alimin、e, uslu bunu biz kendi namızda uygulamaya kalksak herhalde. Hiç kimse birbirinin yanında ne yapmaz? Oturmaz ve meclisine gelmez. Allah'ım bunlardan razı olsun. Bu hareketiyle İmam-ı Şafi o insanın cahil kalmasını yermiş ve ilme ne yapmıştı? Yönlendirmişti. Halbuki bakın aynı insana sor, dinini ihmal edene falan düğünde şu oldu, filan bayramda bu oldu, filan zaman deprem oldu, şu kadar yağmur yağdı, tarlaya ektim, şu oldu. Yani 40 senelik meselelerin hepsini ne yapar? Bilir. Filan filan ile kavga etti, şu kadar ölü oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Her fikri kafada tutar. Ama dininin günde 5 vakit namaz kılacaktır. Namazın tekbirden selama kadar nedir? Öğrenmeyiz. Abdest alacaktır. Abdestin bozacağını, nasıl alınacağını, ne şekillerde bozulmuştur, soğumayınca ne yapacak? Yani kendisine gerekli olan şeylerde ne yapar? Kendini ihmal eder. Evet. Karşılaşılan musibet ve kargaşaların tamamı ya cehaletten ya da eksik ilimden kaynaklanır kardeşlerimizde. Bir gün Ebu Davud'un kitabı Siyer'de geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seferdeyken bir işi için bir yere gidiyor. Sahabenin bir tanesinin kafası yanılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. namaz vakti geliyor, diyor ki bana bir ruhsat yok mu? Orada hakime diyor ki yok, ruhsat edeceksin. Sahabe ruhsat ediyor, beynine kafası yerden yere, su gidiyor ve ölüyor. Allah Resulü geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam, kendisine durumu anlattıklarında Allah Resulü diyor ki onu öldürdüler. Allah da onları öldürür. Cahilliğin şifası sormaktır. Sorsalardı ya oraya bez koyar, Yeriyarını yıkar, orayı mesveder, o onu ne yapardı? Yeterdi diyor. Yani ilmin eksikliği o insanın ne yapıyor? Ölmesine sebep oluyor. Bu hadisi de halk arasında nasıl algılar insanlar? Cahil doktor, yarım doktor, yarım doktor candan, yarım hoca ilmin eder derler. Evet. Bu da demek ki kargaşanın tamamı ya cehaletten ya da eksik ilimden kaynaklanıyor. Hazretleri diyor ki belimi iki kesim büktü. Günahkar, alim ve cahil abiddir. Bu sözde gereken ilme sahip olmayan yarı alim profilli kesini zararına dikkat çekiyor. Alim birisi diyor ki cahin davula benzer, sesi çoktur ama içi bomex söyler. Yani aynı davunun sesine benzer diyor. Evet, Allah hepimize hayırlan muamele etsin.、Amin. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında rahmanın öyle kulları vardır ki kendileri yer içinde tevazü ile yürürler, kendilerine birileri laf attığında ne yapar? Selam der, geçenler. İlm ola böyle hareket eder. İlm olmayan ne yapar? Cahiler horozlanır. Koruz gibi ibiliklerin ibiklerle artık hangisi ayakta tablosunda? Ev.、Evet. Ayette dikkati çeker, dikkati çeken hareketi görmüşseniz cehl ter zaman şiddetten öfke ve saldırganlıkla ne yapmıştır? Özleşmiştir. Ayette cahillere barış, aydınlık ve güven almamasına gelen selam deyip karşıdakı verip ne yapıyor? Gidiyor. Sen bana saldırmakta hızlı olsan da. Benden sana bir zarar ne yapmaz?、Yani. Geliniz deyip gidiyorsun. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Cahilin inanç ve eylemlerinde denge ve istikrar hiçbir zaman olmaz. Cahil her zaman cahilce hareket eder. Dengeli değildir. Mesela dini bir mevzu olsun. İnsanlar konuştuğunda neyi konuşması gerekir? Sohbetten önce bazı şeyler anlattık. Neyi konuşacak? Eğer din dense, Allah bilir siz ne yapmazsınız, bilmezsiniz diyecek. Anlattığı ya ayetdir, sureyi söylecek, ayeti söylecek ya peygamberin sünnetini söyleyecek. Hala devam ediyorsan, bu insan nedir? Boştur. Allah ve sultan İsa'nın vessalamını bir gibi ilmin bittiği yerde ne başlar?、Ya. Ceder başlar, münakaşa başlar. Bu da hiçbir zaman birliği beraberliği değil. ...münakaşayı ve kargaşayı ikili gündeme ne yapar? Getirir. Evet, cahillerin inanç ve eylemlerinde dengi, istikbal bulmak mümkün değildir. Her zaman sıkıntı, ızdırap ve yaşamında panik içindedir. O insanların kimyası da her zaman bozuktur. Evet, ama İslam öyle değildir. İslam nedir? İnsana değer verir. kadına değer verir, çocuğa ne yapar, değer verir, erkeğe değer verir, yaşlısına gencine ne yapar, değer verir. Kafir bile olsa anne baba ona üf bile ne yapma, denemeği gündeme getirir. Sadece Allah'a ve Rasuluna isyana davet ettiğinde onlara ne yapma, itaat etmeler. Ama cahinlere bakın, anne babasına söylediğini, onları dövdüğünü. Dışarıya attığını, çok rezil hareketler yaptığını ne yaparsınız görebilirsiniz. Fakat İslam'da <gülüyor> cennet anaları bayağı yaratılmadır der. Veyahut babanın gadabı, Allah'ın Allah gadabı Allah der. Cehalet ilimle ne yapar? Gider. Yani ilim insana, yani dini ilim insana ne yapar? Saygı getirir, birlik getirir, düzen getirir. <gülüyor> Ama fitne ve fesat unsurları her zaman insanları tuzağa düşürmek istedikleri ruh, beyni aydınlatan ilimle onların ilintilerini her zaman kesmeye çalışır. Çalışırlar. Ve、e, küfür ehline bakın, Müslümanları tamamen dinlerinden ayırt, ayrı düşürebilmek için. Kur'an ilimlerini veyahut Resul'ün önünü her zaman ne yapmak kesme yoluna giderler. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu şekilde de ilmin önü kesildiğinde cehaletin semeresi olarak küfür, nifak, şirk, zulüm, kan dökme, cimrilik, kötü zan, kibir, nifak Hepsi ne yapıyor? Gündeme geliyor. Düşünün şimdi, işte 40 bin polis alınacak, işte 30 bin polis alınacaktır. Ne kadar güvenlik gücü alırsam al. Eğer bir insanda iman yoksa, Allah korkusu yoksa, o insan yine yapacağını ne yapar? Yapacak. Ama bir insana Allah korkusunu öğrettiğin zaman, o insanın başına bir zapt diye şu bir dikbene nedir? Gerek yok çünkü dinde ilk öğreneceğe kelime nedir? Bir Müslümanın bir Müslümana üç şey nedir? Var mıdır? Bu nedir? Tanrı,、yani、namusu ve mal. Polis emniyet gücüne aktı devrede. Çıktı. Onun için insanları inançtan uzak tuttuğunuzda cehalet karanlığı da ne yapacaktır? Gündeme gelecektir ve. Allah Azze ve Celle'nin ilmi her zaman aydınlıktır. Basiret sahibi eder. İnsanları her türlü kötülükten de ne yapar? Allah'a koyar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığınız iyilikler sizi sevindiriyor. İşlediğiniz kötülükler de sizi rahatsız ediyorsa sen nesin?、İman. Sen müminsin, sen iman sahibisin diye ne yapıyor? Bizlere ne olduğumuzu gündeme getiriyor. Ama Küfür ehlin'e bakarsanız kardeşlerim, bu da、e, küfür ehlin'e şeytan sürekli vesvese verir. İnkar et. Sen buradan uzak dur. Sen namazını kılma. Allah'a sırt çevir. Öldükten sonra toz toprak olduktan sonra seni kim diriltecek? Bu türlü vesveseler verir. Ve ne diyeceğe de insan oluyor. Rabbin inkar ettiğinde. ''Ben senden uzağım, ben alemden, Rabbimden korkarım'' der. Ne yapar? Çeker, gider. Allah hepimize hayır versin, cahillikten ve şeytanın şerrinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. İnsan ne kadar inkar ederse etsin, kıyamet nedir? Haktır, gelecektir ve insanın hesabı verecektir. İnsan ne kadar öldükten sonra dirilmeyi inkar ederse etsin, muhakkak ne yapacaktır? İnsan tekrar dirilecektir ve yaptığın hesabını verecektir. Bakın İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü iddia edenler ayet-i kerimede bu iddiada bulunmuşlar ve zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Kesinlikle onu öldürmemişlerdir diyor Nisa 157'de Allah Azze ve Celle. Ve bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler muhakkak zarara uğramıştır diyoruz. Yani insan ne yaparsa yapsın, neticede ne yapıyor? Cahilliği yüzünden yapıyor ve hep bilgisizliğinde zamlından yapıyor. Zam nedir? Şüphel. <gülüyor> yani nasıl bir şeydir zam? Tahmin bir şey. Tahmin. Kesin olmayan ilim. Yani mesela ben kendi ailemden haber verip ki abim çocukken dövüşmüşlerdi. Anam ikisine de oklavayı vurdu oturttu böyle. Aradan on dakika falan geçti. Benim büyüğüm onun büyüğüne böyle saldırdı bırtlağını. Anam dedi ki oğlum ne oldu delilendi mi? Bana söyledi. Oğlum bizi niye duymadık? İçinden söyledi. <gülüyor> yani, zam böyle bir şey. Yani içinden geçti. Şunu yaptı veya bunu yaptı. Veyahut şuradan birisi gidiyor çantasında. Kabarık bir şey var. Şu mu var? Bu mu var? Versiyonu. gibi. Hadiste ne diyor? Sözlerin en yalanıdır diyor. Yalan nasıl bir şey? Kötü bir şey. Zansa ondan da kötü bir şey. Yani suizan her zaman ne yapılmıştır? Yenilmiştir. Ve zan haktan hiçbir şey ifade ne yapmaz? Etmez. Allah hepimize hayır versin. Cehalet ölümden çok tehlikelidir. Dünyada hayır güzellik adına ne varsa ne varsa İlmin neticesi olduğu gibi isyan, bölünme, anarşi, günah ve çirkinlik adına ne varsa hepsi de cehaletin eseri ve neticesidir. Cehalet, musibet, felaket ve belaların en kötüsü ilim ise haz ve nimetlerin en güzelidir. Allah Azze ve Celle cehaletimizi götürsün. Hakkı hak bilip yaşa ona、e, hakkı hak bilip ona uymayı Bahtalı Bahtı bilip ondan uzak kalmayı nasibetsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize kabul etmesin. İlimin neticesi Müslümanlar nasıl aya kalkmış, karanlık yer yüzünü aydınlatmışsa unutmayalım ki aynı ilimimize geldiğinde karanlık kartlar, paslanan vücutlar tekrar ne yapacaktır, nuru olacaktır. yine insanlığı karanlıktan kurtaracaktır. Allah bizlere o güzel günleri nasip etsin. Ta'l-u. <gülüyor> <gülüyor>